Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. As Salatu vesselamu ala seyyidil mursaline Muhammedin ala alihi ve sahbihi Kıymetli dinleyenler, dersimizi takip edenler, i̇mam Rabbani Hazretlerimizin kaddesellâhsirrahû fiyuzatı ve berekatı cümlemizin üzerine yazsın bütün dinlediğimiz mahallere, mekanlara, meskenlere. Rabbimiz Tebarek ve Teala bu büyük zatın itikat konularında bizlere talim ettiği bu malumattan son derece istifade etmek ve doğru anlayabilmek nasip eylesin. Amin. Dersimizin gerisinde buyuruluyor ki, irtibat kurmak açısından söylüyorum. allah Teala'nın kelamı birdir. Tek bir an, o an besittir. Ne demek besit? Zamanın parçası değil. Gerisi yok, ilerisi yok. Cüzü yok, parçası yok. Tek bir an. Onu biz anlayamayız. Biz tabi şu andaki zamandan haberdar olduğumuz için hep e, dakika, saniye, salise, saat falan böyle gidiyoruz. Mevla'ya zaman geçmez. Tek bir anda, yani parçası olmayan tek bir anda bütün buyurduklarını buyurdu ezelde. E, Mevla Teala'nın ilmi bir inkişafla her şeyi bildi. Olacakları, ölecekleri, kalacakları, sonsuza kadar neler yaşanacakları hepsini yine bir anda, pesit bir an, yani parçası olmayan, zamanın cüzü olmayan, tek bir anda her şeyi o tek inkişafla bildi. Yine böylece Mevla Teala'nın fiilini bu gerideki son ders fiili ilahi. Fiil yani Allah-u Teala'mızın icraatı. Diritmesi, öldürmesi, yaratması, bütün yaratılanları yaratması, rızıklandırması. Bunların tavsilatını geçen dersleri takip edebilirsiniz. internet sitesinden bizim cübbelahmeto.tv işte o adreslerde bulabiliyorsunuz. Lale adreslerinde bulabilirsiniz. Geri ki dersleri birbirine e, takip ederek e, irtibatlandırmanız lazım. Yoksa tabii ki her derste aynı şeyi tekrar edersek ileri gidemeyiz. Onun için geriden bir özet e, yaparak önümüzdeki derse başlayacağım inşallah. allah Teala'nın fiili birdir. Ne demek birdir? allah Teala Ötekaddes Hazretleri e, bütün yaratacaklarını, yapacaklarını, fiil yapmak demek zaten, icraat demek. Bütün yapacaklarını, yaratacaklarını ee, kıyamete kadarı demiyorum yani kıyametten ötesi var cennet var cehennem var ki cennet cehennem ebedidir demek sonsuza gidiyor artık soru yok. Bütün bu alemlerde ve işte dünyada, ukbada e yaratacağı her şeyi tek bir fiille yarattı. Tek bir anda o an zamanın parçası değil besit o demek mürekkep değil cüzleri yok. Tek bir anda hepsini yarattı. Ha, eserleri ne zaman zuhur ediyor? İşte eserleri ben doğma vaktimi e, tayin ettiği vakitte o halkın, o icadın, o fiil-i eseri zuhur ederek işte 65'te ben dünyaya geliyorum. İşte şu ayda, şu günde. Öbürü şu ayda, şu günde. Beri herkes doğuyor. İşte öbüründe ölü öldürme fiili tecelli ediyor. Bu sefer o ölüyor. Böylece efendim e, eserleri, vakitleri geldiğinde zuhur ediyor ve edecek. Daha tabii neler daha yapmış onları da göreceğiz. Bilmiyoruz ki biz. Kayıptan haberimiz yok. Mevla'nın fiili tek buyurdu. Şimdi velemma bizim dersimiz burada kalmıştı. Velemma ne zaman ki muttali olamadı. Yani vakıf olamadı, haberdar olamadı. Kim ariyu İmam Eş'ari Hazretleri biliyorsunuz Ehl-i Sünnet Mezebi ee, üçe ayrılır. Bir selef mezhebi ki onlar ilk üç asırın ehlidirler. Onlardan sonra çıkan fitne ve ihtilafları çözmek için İmam Ebu Mansur-u Maturidi Ebu Hazretleri ile İmam Ebu'l-Hasen'le Eş'ari Hazretleri insanların e, kafalarında karışıklık hasıl olan meseleleri çözmek için halef mezhebi olarak adlandırılan Eş'ari'lik ile matür dili kurmuşlardır. İkisi de haktır ve ikisi de el-sünnet vel cemaatın omurgasıdır, ana çizgisidir. Ee, bazı aralarında ufak tefek ihtilaflar olabilir. Teke tek de anlatmıştım, bir, birkaç da misal vermiştim. Bu ihtilaflar pek konu edilecek e, derecede, boyutta değildir. Niza lafsıydır. Yani e, sözden ibaret kalan bazı farklı görüş, münazaa, tartışma gibi görünür ama hakikatta aralardaki ihtilaflar e, öyle önemsenecek türden büyük değildir. Şimdi burada bir fark söylüyor. İmam Eş'ari ki vakıf olamadı neye? Ale hakika dif'ilil hakki. Hakkı Hak Taala'nın fiilinin gerçek yüzüne, hakiki manasına vakıf olamadı. Celle yüce oldu sultanı, Allah'ımızın saltanatı yüce oldu. Ona tazim ediyordu. Teala diyoruz ya hep Allah Teala. Yüce oldu işte saltanatı celil oldu, azim oldu kuvveti büyük oldu. Yani yüce Rabbimizin demek istiyor. Fiilinin yani icraatının yap, yaptığı işlerin nesi var? Hakikati var. Bu hakikat yani gerçek yüzü var. Bu gerçek yüzüne vakıf olamayınca İmam eş-Arazetleri ne yapmış? Kale e, söyledi, hükmetti. Ne ile hükmetti? Bi hudusit takvini. Allahu Teala'nın tekvin sıfatı sonradandır. Dedi. Tekvin neydi? Hayat, ilm, semiyu, basar, irade, kudret, kelam tekvin. Sekiz sıfat ı den sekizincisi. Ya sayıyorduk ya. İşte dirilik, bilmek, işitmek, görmek, arzu etmek, gücü etmek, konuşmak, icat etmek. Tekvin oluşturmak, oldurmak, oluşturmak, var etmek, yokluktan çıkartmak, yokluk her şey yokluktaydı. Sonra Allah var edince varlık sahasına çıkarıyor. Tekvin o. Şimdi İmam eş-Ara'i Hazretleri buyurmuş ki tekvin sıfatı hadistir. Niye hadistir? Çünkü yaratılanlar sonradan ya. Yaratılanların sonradan olmasına e, kıyas ederek e, sıfat da sonradan demiş. Daha neyle hükmetmiş? Ve hudûzi af'âli te Teala. Allah Teala'nın fiilleri de sonradan demiş. Yani fiilleri derken yaptığı işleri, yaptığı işleri e ben onun bir fiilinin eseriyim. İşte buradaki kağıt, kalem, masa, kasa, ışık Duvar, apartman, işte mahalle, İstanbul, Ankara, Türkiye, git git bütün dünya. E bunlar Allah-u Teala'nın fiillerinin eseridir. Bu fiiller hep sonradandır. Niye sonradandır? Her şey sonradan yaratıldı. Tamam sonradan yaratıldı ama sonradan yaratılmaktan Allah-u Teala'nın sıfatının sonradan olması icap etmez buyurmak istiyor. Ve lem yedri, İmam Eşehali Hazretleri bilemedi diyor. Tabi İmam Rabbani bunu diyebilir. Biz o kadar e, koca İtikatta müctehit olan İmam-i bu ifadeleri biz kullanamayız. Ama İmam Rabbani Hazretleri itikatta müctehit olduğundan müctehit de bu şekilde konuşabilir. Fakat biz tabi bu şekilde ifade etmeyelim. Yani İmam-i görüşü budur, ama isabetli değildir bu görüş denebilir tabi. Hani ee, ney bilemedi? Ne hali hadisatı, şu bütün bu olaylar yaratılmış olan. E, Âlemi imkanda bulunan yani yaratılmış bütün mahlukat nedir? <gülüyor> Azaru Allah Teala. Allahu Teala'nın fiili değildir. Ya nedir? Fiilinin eserleridir. Öyle fiil gel ezeli yi. Evveli olmayan Allahu Teala'nın fiili sıfatı, tekvin sıfatı ezelidir. Yani evveli yok. Çünkü zat sıfattan ayrılmaz, sıfat zattan ayrılmaz. Mevlanın zatı ne zaman var? Hiç yok olduğu yok ki. Ezeli. O zaman sıfatların da yok olduğu yok. Sıfatları sonradan olamaz diyor. Bunlar nedir peki? E peki sen yaratılmışsın 65'te. Sen Allah'ın bir fiilisin. Seni yaratmış, onu yaratmış. Bunlar Allah-u Teala'nın fiili değil mi? Değil diyor, onu anlayamadı diyor. Allah-u Teala'nın fiilinin eserleriyiz biz diyor. Zuhur eden, varlık sahasında beliren eserleriyiz. Yoksa ne değildir? La nefsü <gülüyor> ef'ali. Allah-u Teala'nın fiillerinin kendisi değildir. Fiillerin kendisi görünmez diyor, fiillerin eseri görünür diyor. Yani şimdi teşbite hata yok, sizin anlayacağınız dilden konuşalım. Bu masayı yapan bir marangoz var. Usta var, bu masa şurada gördüğünüz bir masa var. Bu masa ne zaman yapıldı? Bir sene evvel. Şimdi bu masa bir sene evvel yaptı bu adam. Bundan evvel hiçbir şey yapmamış. Ama marangozmuş, ustaymış. Çıraklık etmiş, öğrenmiş. Hiçbir icraatı yok. Ne zaman yapmış bunu? Bir sene evvel yapmış, çıkartmış ortaya. Şimdi, bu nedir? Bu adamın marangozluk fiilinin, sanatının, hünerinin eseridir bu. Ya ne değildir? Bu marangozluk sanatının kendisi değildir. Adamın sanatı kendinde gizlidir. Eseri de burada duruyor. Adam burada değil ki bir senedir, adam burada mı çakacağız adamı? Adamın fiili kendindedir diyor. Eseri buradadır diyor. Peki eseri ne zaman? Bir sene evvel. Sen o zaman bu adam için diyebilir misin ki? Bu adam bir sene evvel Marangoz oldu. Hayır. Bu adam e, 30 senedir Marangoz Ama iş düşmemiş, bir iş yapmamış, başka işler yapıyormuş. Şimdi e, bu mesleğe geri dönmüş. Veyahut da ya ben bu kadar bu işi e, öğrendim, ettim de niye hiçbir şey yapmadım ya? Öleceğim gideceğim demiş. Bir tane bir eser meydana çıkartmış. E tabi eseri ne zaman? Sonradan ne kadar Söyle bir sene evvel e buna at koyarız. Ama biz bu bir sene evvel bu adam bunu yaptı diye bu adam bir sene evvel marangoz oldu diyemeyiz. Bu adam 30 sene evvelde marangozdu. Eseri şimdi verdi. Şimdi Mevlat-ı da biz bütün yaratıklar onun fiillerinin eserleriyiz. Şu anda biz 64, 65, 67 herkesin doğumuna göre efendim veyahut da işte ee, ağacın bitmesine göre otun bitmesine göre hepsinin günü saati zamanı var hepsi sonradan yani hepsi sonradan diye allah Teala'nın icat sıfatı yaratma sıfatı yoktan var etme sıfatı sonradan olmaz ki diyor o sıfat onda vardı ama eseri ne zaman çıktı eseri sonra çıktı tamam ben onun eseriyim 65'te çıktım sen onun eserisin 65'te 2'de çıktın eserine sonradan dersin Fiiline diyemezsin. Çünkü fiili onun sıfatıdır. Bu marangozluk sıfatı bu adamın 30 sene evvel vardı. Peki allah Teala'da yaratma sıfatı ne zaman vardı? Ezelidir. Allah var, sıfatları da var. allah Teala'dan sıfatlarını ayıramazsın ki. İlmi ayırsan haşa cahillik lazım gelir. İşitmeyi ayırsan sağırlık lazım gelir. E işitilen bir şey yoktu. Bir, ondan başka bir şey yok. Ya allah Teala'nın gayrihit bir şeyi kendi yaratmadan önce, e, tabii ki kâne Allah limmekû mâ şey. Allah vardı, onunla beraber bir şey yoktu. Ezeli alemde Mevla bir şey yaratmadan evvel hiçbir şey olabilir mi? Tabii ki tek o vardı. Ama sıfatları da onunla beraberdi işitilecek bir şey yoktu diye sağırlık mı haşa lazım gelsin? Bilinecek bir şey yok diye. allah Teala neyi yaratacağını biliyor. E, neyi duyacağını biliyor. Nelerin ne konuşacağını o zamandan biliyor, duyuyor. Yani yokluk aleminde de neyin ne olacağını bildiğine göre o sıfatlar, o kemalat, o hünerler, o Üstün sıfatlar Rabbimizde zatıyla birlikte var. E zatı ezeli, başlangıcı yok. E bu adama diyebilirsin ki bu adam 30 sene evvel marangoz oldu. Ama mevlayet diyemezsin ki birkaç bin sene evvel alim oldu Haşa. O zaman nasıl ki neleri bileceğini ta ezelden bildiyse, onunla beraber ilim sıfatı inkişaf ezelde ettiyse, tek bir inkişafla tek bir anda her şeyi bildiyse, neleri yaratacağını, neleri yaşatacağını Sonsuza kadar neler gelişeceğini, fiili de aynıdır. Neleri yaratacağını tek bir tecelliyle, tek bir talik ile, tevcih ile o fiilini oraya yönlendirmekte hepsini yapmış bitmiştir tek anda. Ama bunların eserleri ne olur? Vakti gelende çıkar. Herkes vakti gelende her yaratık çıkıyor meydana. Ölümünün vakti gelende öl ölümü yaratıyor. Dünyanın bitme vakti gelende buna fani kılacak. Hep bunlar onun fiilinin eserleridir fiilinin kendileri değildir ki diyor evet ve min hazel kabili yine bu kabildendir ma o şey ki esbetevunu ispat etti var dedi yani bazı kim bazı sufiyeti tasavvuf elinden bazı şekler e, var dediler ne, neyle ilgili dediler min tecellil efali fiillerin tecellisi var yani allah Teala'nın fiillerinin kendileri gözükmez ama fiilinin tecellisi yani eserinin parlaması eserinin parlaması, nurunun parlaması veya işte inkişafı veyahut da bir şeyin meydana gelmesi. Bu tecelli efal var mıdır? E, Sofiyeden bazısı vardır dediler. Vardır dediler ama o diyor aslında fiillerinin kendisi tecelli etmiyor. Fiilinin eseri tecelli ediyor. Öz fiilini, kendi sıfatını, hünerini göremezsin diyor. Tabi doğrusu bu. Haysu, şu sebeple ki lem yara, o tasavvuf elinden, meşayhtan o kimileri göremedi nerede fi'al gel mevtuni. kendi ulaştığı manevi makamda mevtın yani o yerde o halde makamda göremedi nerede göremedi fi'mir atif alil mümkinati mümkinatın fiillerinin aynasında mümkinat hepimiz yani varlığımız yokluğumuz mümkün Allahu Teala'dan gayri her şey mümkün yani bütün yarattıkları kastediyor. onların işleri var işte ben bunu kaldırıyorum, onu indiriyorum, onu kaldırıyorum. Ben zaten mümkün bir varlığım yani. Varlığım vacip ve zorunlu değil. allah Teala istese yaratmazdı beni. Mümkün demek mahluk yani. Sonradan yaratılmışım. Benim fiillerim var işte aldısı, verdisi, indisi, kaktısı. Bu fiillerin, yani bu işlerin bir aynası var. Şimdi onlar yansımasına bakıyorlar. Buna bakarken tabii devamlı Allahu Teala'yı zikretmekten zikretmekten sadece Mevla'yı görüyorlar. Mevla'nın fiillerini, Mevla'nın eserlerini, Mevla'nın kudretin tecellilerini görüyor. Bu sefer ne diyor bu insan? E, Allah Teala'nın yaratmasıyla elini böyle götürüyor. Allahu Teala'nın yaratmasıyla şu anda konuşuyor. İstese bir anda onu susturur. Doğru. İşte Allahu Teala hareket ettirmesiyle boynunu eğebiliyor. Hareket ettirmesiyle arkaya çevirebiliyor falan falan. Şimdi baktılar. Çok Allah'a zikrettikleri için her yerde Mevla'nın eserini görüyor. Mevla kıpırdatmazsa, yaprak kıpırdamaz, su efendim akmaz, efendim yağmur inmez, bulut yürümez vesaire vesaire. Her şey de Mevla'nın eseri. Bu iyi bir makam, yüksek bir makam tabi, tefekkür çok, derin. Bu makamda bakıyorlar, bu insanların veyahut hayvanların mümkünat hepimiz. Onların da yaptıkları bir işler var, bir şeyler var. Fakat onun bir aynası var, geliyor öküz bir bindiriyor sana, boynuzuyla deşiyor adamı mesela. Hadi bakalım şimdi. Bu da mümkünattan bir varlık. Onun da bir fiili var burada. Geldi vurdu buna. Ama onlar hemen ne diyorlar? Mevla Teala bunu sevk etti. O hayvana e, ilham etti. Gitti buna bir. Doğru. <gülüyor> Tabii ki doğru. O zaman ne oldu? Bunu öküz yapmadı. Mevla yaptırdı. Yani bir bakıma doğruluk payı var. Ama bu insanlarda olursa sıkıntı. Çünkü o zaman gider adama kurşunu sıkar öldürür. Ondan sonra ben sıkmadım ya Allah attırdı bana der. E, onu araneye gönderirler manyak diye. Peki deli raporuyla sıvışabilir. Ama akıllı raporu alsa adam hapse atarlar katil diye. Çünkü Allah yaptırdı sana ama sana da irade-i vermiş. Fakat Allah dostları tasavvuf eyli öyle makama geliyorlar ki o her şeyi Allah'tan gördükleri için o mümkünatın fiillerinin yansıması olarak onların yansıdığı aynada bakıyorlar. Göremiyorlar. Neden başka? Görmüyorlar. غَيْرَ fa'il الْفَاِلِ الْحَقِيْكِيِّ Faili hakiki yani gerçek iş yapan gerçek yaratıcı olan zatın fiilinden başka bir şey görmüyorlar. Tabi ki allah Teala yaratmasa öküz de kıpırdanamaz, koyun da kıpırdanamaz, insan da kıpırdanamaz. O zaman ne oldu? Onlar hakiki fail olan allah Teala'nın fiilinden başka hiçbir şey o aynada yansıma olarak göremeyince Celle Sultanı, Saltanatı Yüce olan Rabbimizin fiilini sadece görünce ne diyorlar? Geriye bağlı yani tecelli efal ispat ediyorlar. Yani diyorlar ki allah Teala'nın fiillerinin tecellileridir bunlar diyorlar. allah Teala'nın fiilleri görünür diyorlar. Fiilleri parlar, fiilleri tecelli eder diyorlar. Ama diyor İmam Rabbani Hazretleri, ve zeliket tecelli bir inkişaf var, bir görünen bir eser var ortada. Bir parlama var, bir yansıma var. Tabii ki bir şey meydana geliyor burada. Ama bu nedir? Fil hakkati, işin gerçek yüzüne bakarsak Nedir? Tecelli athari. Bu haberdir ama işte o tecelliyu idi. Geçişte öyle oluyor tabii şeyi bir de ha hafiflik için. Tecelli athari fi'lil hakkı sübhanehu. Bunlar allah Teala'nın fiilinin yani iş ya yapma sıfatının yaratma sıfatının direkt kendisinin görünmesi değildir. Ya allah Teala'nın fiilinin, yaratma sıfatının iş yapma sıfatının eserinin görünmesidir. Eserinin tecellisidir. Fiilin kendisi görünmüyor. Ne gibi? Marangozdaki marangozluk sanatının kabiliyetinin görülmemesi gibi. Ancak eseri görülür diyor. Halbölüm La tecelli fi'li Teala Bunlar ne değildir? allah Teala'nın kendi sıfatının görünmesi değildir. Sıfatının, fiilinin, tekvin sıfatının görünmesi değildir. Fe inne fi'lehu Teala Çünkü allah Teala'nın iş yapma sıfatı, yaratma sıfatı. Ellezi o sıfat ki Hüve münezzehün son derece uzak tutulmuştur. Neden? Anil misali sıfatının benzeri olamaz. Misalden münezzeh ve daha velkeyfi. Şekilden münezzehtir. Şekil veremezsin. Nasıl iş yapıyor? Nasıl yaratıyor? Sen şimdi marangoz onu şöyle kesiyor, böyle biçiyor, şöyle doğuruyor, çakıyor, takıyor. Bunun bir şekli var. Ama Allahu Teala beni annemin karnında yaratırken, bana ruh verirken, e bunun bir şekli yok ki nasıl canlandırıyorsun? Bir de bakıyorsun Donuk kan, pıhtıkan, ananın karnında canlanmış. Ona ruh vermiş. E buna kim şekil görebilir? Bir dakika evvel cansız, bir dakika sonra canlı. E adamı öldürüyor, bir dakika evvel canlı, bir dakika sonra cansız. Kıpış kıpış, adam kıpır kıpır, bir de bakıyorsun olmuş odun. Kılını kıpırtatamıyor, öldü. E şimdi burada allah Teala'nın fiili var. E bunu gel de göster. Şekil ver bakalım. Bu adam nasıl öldürüyor? Ölmesinin şekli ne oldu? Bir saniye evvel elini kaldırırken nasıl bir saniyede hiçbir yeni kaldıram kıpırtatamıyor. O zaman Allahu Teala'nın fiili benzerden münezzedir. Şekilden münezzedir. Daha nedir ve kadimün? Kadimdir yani Allah'ın sıfatının evveli yok niye zatı gibi? Çünkü o zaman evveli var desen, şu zamanda bu sıfata sahip oldu dersen o zamandan geride o sıfattan yoksun oluyor. O sıfattan yoksun olunca da noksan sıfat yerine gelmiş oluyor. Madem bu sıfat kamil ve üstün sıfat şu noktada bu sıfat gelişti, belirdi dediğin anda, o zamandan evvel bu sıfat yok olmuş oluyor. E, bu sıfatın yok olduğu noktada da onun zıttı geliyor. Zıttı da nedir? Hünersizlik, yaratamamak, güçsüzlük, konuşamamak, bilmemek, işitmemek. E, bunlar, hiçbir zaman allah Teala'da böyle noksan sıfatlar olamaz ki. Zatı daima var, sıfatları da onunla beraber var. Daha nedir o sıfatlar? Ve kaimun Durmaktadır, kaim olmaktadır. Neyle? Bizat-i Sıfatlar Allah'ın zatıyla kaimdir. Zatından ayrı değildir ki. Sen allah Teala'nın zatının şekli var mı? Benzeri var mı? Olmadığı zaman var mı? Yok. O zaman bu sıfatları, icat sıfatı da zatıyla kaimdir. Ve ezelidir. Mebedidir. Ve şekilden, örnekten münezzedir. Allah'ın onun için fiilini göremezsin diyor. Fiilinin eserini görürsün. Fiilinin eserine zaman verebilirsin. Ben fiilinin eseriyim bir 9.65-27 Şubat. O noktada dünya gelmişim. Ondan evvel anamın karnına dokuza hesap et, geri git. Kaç gün, kaç saat, saniyeyse ben bilmiyorum. Kimse de bilmiyor zaten. O noktada bana ruh iflendiği noktadır 120 günlük. Ondan geri geliyorsun, babamın suyunun döküldüğü. Bunların hepsi allah Teala'nın fiilidir. Ama bunların, efendim, allah Teala fiili olarak görülmez bunlar. Ya fiilinin ezeldeki tek anda... Tüm her şeyi yarattığı, tecelli ettiği ve kudretini tealluk ettirdiği o fiilin eseridir. Zamanı gelince zuhur ediyor. Saatli bomba kurulmuş gibi yani. Her şey vakti gelince pıt pıt pıt meydana geliyor. O zaman senin gördüğün nedir? Fiili değildir. Fiilinin eseridir. Çünkü fiilini gördüm dersen o zaman bu işi yaptı olur. O zaman bu işi yaptıysa ondan evvel e, bu, bu fiili yoktu. Yani ondan evvel bu sıfata sahip değildi demek olur. Hadi şimdi sen diyorsun ki senden evvel de öbürünü yarattı, ondan evvel. Anladım ama dünyanın ilk başladığı bir nokta var. Göklerin, yerlerin, meleklerin, feleklerin ilk başladığı bir nokta var. O noktadan geriye gitti mi allah Teala hiçbir şey yaratmamış diyelim o zaman. E hiçbir şey yaratmadığı bir zamanda allah Teala'nın yaratma sıfatı yok mu yani? Bir şey yaratmadan da yaratma sıfatına sahip. Sıfat olarak. İhya imate de sıfat olarak onda var ama eserleri sonra zuhur edecek. Allah Allah! Sen buradan suyu pompaladın. Açtın vanayı, buradan suyu pompaladın. Sen şimdi buradan suyu pompaladığın anda suyu vermiş oldun. Bu, bu sıfata sahipsin. Ama su oraya bir saat sonra gidiyor. Çıkacağı yerde menfezden nereye akacak? Üç saat sonra gidiyor. Bu arada görünmüyor e sen şimdi nerede sen bu suyu göndermiş olması sifatına sahipsin Daha ilk gönderdiğin anda ama eseri ne zaman göründü oradan su çıktığında borudan göründüğü anda ne oldu şimdi sana diyebilir miyiz ki sen suyu saat 3'te gönderdin sen de ne diyeceksin ki ben 12'de gönderdim ya e sen 13'de gördün bunun gibi Mevla ezelde hepsini yarattı bitti ama eseri 65'te çıktı Benimle ilgili. Seninle ilgili daha geri. Onunla ilgili daha geri. Gökler yerler daha geri. Ama en niyatine bunun yedi bin sene geri gidiyorsun. Alemler yok diyelim. Ya o zaman Allahü Teala yine ezelde yaratmıştı bunları. Ama onun görünmesi için vakti var. O vakit geldi mi eseri zuhur ediyor. Ama eserinin zuhur etmesi demek onun o anda yaratması ve icat etmesi anlamına gelmiyor. Ezelde icat etti. Eseri vakti geldiğinde zuhur etti. Anlamış olmanızı tahmin ediyorum. Ve yukalü denilir lehu allah Teala'nın bu sıfatına fiilini aynı zamanda ben geçen derste dedim tekvin sıfatının açılımında ihya imate teklik tercik diritmek, öldürmek, yaratmak, mızık vermek bu sıfatları ve is isimlerini ve sıfatlarını İman İslam İlmali isimli eserimin ilk bölümünde bulursunuz. Kısa, öz ama tafsilat var. Tafsilat var. Hele ki, ilim sıfatı falan güzel anlatılmış tekvin sıfatı. 120 sayfalık bir bölümdür. Onu bilmeden bir insanın yani evlenmesi bile sahip değil, namaz kılması bile sahip değil. Bir insan evvela itikat. İnsan inancı düzgün olmadan namazı da kabul olmaz. Evvela kısa ve öz yani tabi kitap 700-800 sayfa ama ilk bölüm imanla ait. İman ilmali yani. İşte orada sıfatlarla ilgili malumat verilmiş. Buna tekvin sıfatı denir. Yani fiilleri demek tekvin sıfatına racidir. Onun içindedirler. La tesauhu Şimdi burası haber. Fe'in nefiylehu Teala. Hani allah Teala'nın fiili, iş görmesi, yaratması ki O benzerden münezzehettir, şekilden münezzehettir, kadimdir, ezelidir, evveli yoktur, Allah-u zatıyla kaimdir, aynı zamanda ona tekvin de denir. Yani tekvin sıfatı, biz sıfat sekiz sayarken fiil sıfatı diye, fiil diye bir şey geçmiyor tabii, tekvin. Tekvin oldurmak, oluşturmak, meydana getirmek, var etmek, i̇şte fiilde iş görmek, yapmak gibi. Ama sıfat ismi olarak tekvin diye geçiyor yani. O fiili ki ona tekvinde denir. O ne edir? Şimdi inne fi'le unu, haberi burada geldi. Bu cümlenin tümü onu haberidir. La tese'uhu. La tese'uhu. Alamaz, kapsayamaz. Neyi hu? O fiilini. Ne alamaz? Merayel muhtezâti. Meraya miratın mer cebidir. Meranın cebidir. Merada görülen yer mirat manasındadır. Merayel muhtezâti. Sonradan yaratılan şeylerin aynaları allah Teala'nın fiilini alamaz. Şimdi tasavvuf eli diyorlar ki, biz bakıyoruz aynada, yansımalarda sırf allah Teala'nın fiilini görüyoruz. Yani sırf iş gören odur, o yaratmasa hiçbir şey olmaz. Doğru söylüyorsunuz ama ifade tarzı yanlış. Neden? Evet, allah Teala yaratmadan hiçbir şey olmaz. Velakin sizin bu alemde insanların sonradan yaratılan, işte mahlukatın yaptıkları ile ilgili gördüğünüz bütün fiiller, tabii ki yaprak düşmez Allah'ın fiili olmadan. Mevla yaratmadan, göz göremez, yaratmadan kulak duyamaz. Hiç kimse bir iş yapamaz. Hiçbir insan, cin, hayvan, melek, hiç kimse kıpırtayamaz. Hepsi Allah'ın fiilidir. Bu tamam. Ama senin gördüğün Allah'ın fiilinin kendisi değildir. Fiilinin eseridir. Niye eseridir? Çünkü bu sonradan yaratılanların gösterdiği, gösterebileceği, yansıtabileceği aynalar dardır. Çünkü sonradan yaratılmışlığın darlığı var. allah Teala'nın fiili ezelidir. Yani yaratma sıfatı. Yarattığı şeyler demiyoruz. Yarattığı şeyler işte ben bu odaya bu sandalyeye sığıyorum. Yarattığı şeylerin hepsinin bir kapsam alanı var. Efendim santimi var, metresi var. Onu demiyoruz. Onu alır. Kökler yerler bu kadar varlıkları içine almış. Dolayısıyla ama kökler yerler bütün alemler ne yapamaz? allah Teala'nın tekvin sıfatını, fiil sıfatını Gösteremez. Çünkü allah Teala'nın sıfatı o kadar yücedir ki, o kadar münezzeyettir ki, eşsizdir, emsalsizdir ki zatıyla kayma olan o iş görme özelliği, o sıfatını hangi yaratılmışın aynasında yansıtacağız? Gökler, yerler e, zaten ne diyor? Göklerim, yerlerim almaz beni. E sıfatını da almaz. La ve la Hadis-i Kuside göğüm yerim çok geniştir ama almaz beni. Çünkü ben mekandan münezzeyim. E sıfatlarını da almaz. Sıfatları da Mevla'dan ayrılmaz çünkü. Ve sen o kalbi mümin? Mümin kulumun kalbi alır ben. Neden? Çünkü kalp şu kadar bir çam kozalağı şeklinde bir et parçasıdır. Ama onun hakikati var. Hakikatını mekansızlık üzere yaratmış. Onun için gökler yerler geniştir ama almaz beni. Kalp küçücük bir et parçasının manevi tarafı, gerçek yüzü, hakikati alır beni. Bu ne demektir? Çünkü ben kalbin hakikatini, insana verdiğim kalbin gerçek tarafını, manevi yönünü mekandan uzak yarattım. Mekansızdır. Bir de bakarsın kalp beden mekanlıdır burada durur, kalp bir de bakarsın Mekke'dedir, bir bakarsın tekkededir, bir bakarsın fezadadır. Kalbin nereye gideceği belli değil, mekana bağlı bir şey değil. Bu bakımdan allah Teala'nın zatını mekanlar almaz. Haşa çünkü mekansız. Mekanı o yaratmış, mekana nasıl Sıfatları da ondan ayrılmaz. O zaman fiil ve tekvin sıfatını da sonradan yaratılanların aynaları gösteremez. Neyi gösterebilir? Fiil sıfatının eserlerini gösterebilir ancak. Ve onları sığdırabilir. la zuhura lehu. Zuhura yoktur, belirmez. Belirmek yoktur lehu. allah Teala'nın fiili için. Nerede fiime zahiril mümkünat? Bu sonradan yaratılan, imka, alemi imkan dairesindeki bütün varlıklar buraya giriyor. Bunların göstergelerinde, görüntü alanlarında Allah-u Teala'nın e, fiil, fiili, tekvin sıfatı belirmez. Nasıl belirsin? Sıfatının misli yokmuş hal yok. Hangi şekilde sınırlansın? Da? Şekilden münezzeh olan bir sıfat hangi aynada gözüksün? Onun için şiirde, burada Farsça bir beyt almış. Der tenk der tenke nâyi suret mâna güne günced der külbeyi beyke dayan sultan çikâr daret. Farsça bir beyt almış. Ne diyor? Der tenke nâyi suret. Suret yani gözle görülen madde alemi. Bu alem dar. Madde alemi, gözle görünen alem çok dar. Yani hepsinin metresi belli. Bütün dünyada bütün dünyanın bile kilometre karesi belli yani. Bunlar sınırlı şeyler. Bu maddi ve suret aleminin darlığında ay darlık yani. Suret maddi alem. Der fi manasındadır Farsça'da. Der tenkneai suret. Yani suretin madde boyutunun darlığı içerisinde mana çigüne Güncet. Mana yani manevi alem çigüne nasıl güncet sığsın? Yani mana alemi sınırsız, sonsuz. Bu sınırsız alem, bu maddi alemin içine nasıl sığsın? Sonsuzca sınırsız şey maddi boyutun içine giremez gidiyor. Dercülbe-i kedayan dilenci, külbe kulübe yani. E, kedayan dilenciler. derkülbeyi kedayan dilencilerin kulübesinde Sultan çıkar daret, Sultan Padişah çıkar ne iş dâret arasın? Yani koca padişah diyor, dilencilerin kulübesine niye gelsin? Bazı kere başbakan, cumhurbaşkanı bir dilencinin evine girer, Ramazan'da işte bir iftar yaparlar falan. Yani bu, bu rastgele bir şeylerdir. Yoksa bir şey aramak için gitmez oraya. Ne arayacak dilenci kulübesinde? Ha belki itibar arar, reis der, belki insanlara reklam yapıyordur, onlar ayrı bir şeyler belediye başkanları falan yapıyorlar bir şeyler ben onu bilmem ama hakikaten bir işi olur mu yani padişahın veya bir yetkilinin bir dilencinin kulübesinde bir işi olmaz yani demek şöyle ki, ki Mevla Teala'nın zatı ve sıfatları yüce padişahın sı sıfatları zatından ayrılmaz yüce padişah efendim e bu sonradan yarattığı alemin içerisinde ne arar Mevla hangi hünerini burada, hangi sıfatını burada göstermek ister? Zaten hepsi onun sıfatının eseri. Zaten her şey onun fiilinin eserleri. Mevla burada sıfatının, hangi sıfatını burada göster tecelli ettirse Hangi fiilini tecelli ettirir? Ancak sıfatının, fiilin eseri burada görünebilir. Yoksa sıfatlarının kendileri, yani dilen dilencilerin kulübesi gibi olan bu dünyanın tamamında veya bu maddi alemin tamamında, o manevi alem mi ne iş olabilir diyor. Evet ve tecellile Ali Allah dostlarının fiil tecellileri dedikleri ve sıfatı sıfatı tecelli etti sıfatı bunlar biduni tecelli zati öz zatının tecellisi olmaksızın gayru mütasavverin Düşünülemez indel fakir. Bu fakire göre diyor İmam Rabbin Hazretleri. Sen diyorsun fiil tecellisini gördüm, sıfat tecellisini. Halbuki sen zat tecellisini gördüm demeye getiriyorsun. E zat tecellisini göremezsin ki. Ama sıfatı gördüm, sıfatı da göremezsin. Neden? Fiili ve sıfatının tecellisi zatının tecellisinden bana göre hiç ayrı değildir. Fiilinin tecellisi olduğunu, fiilin kendi yani, sıfatın kendi tecelli ettiği, inkişaf ettiği noktada zatın inkişaf etmesi lazım. E zatın inkişafı zaten bu dünyada Mevla görülemez. O zaman fe innehu zira şan yani dikkatli olun. Ayrılmak yoktur fiiller için, sıfat sıfatlar için. Neden hani Hazreti Zati? Kimden? Zatın uluzattan asla. Yani Allah'ın fiili sıfatı zatından ayrılmaz ki. Hatta ütesavvera Ta ki düşünülebilsin tecelliha o fiil ve sıfatların kendi başına tecelli ettikleri nesiz bir düğünü tecelli zati zatın tecellisi olmadan sıfatı tecelli etti diye düşünebilelim. Ayrılmazlar ki bunu düşünebilelim. Ve mâneshi şey ki ve o münfek gün ayrılıcıdır. Neden hani zati zattan? Yani Allahımızın zatı tealet yüce olan ve tekatdeset mukatdes olan. Peki? allah Teala'nın zatından ayrı, bizim de gördüğümüz nurlar var, parlamalar var, inkişaflar var, tecelliler var. Bunlar ne olacak o zaman? Bu kadar evliya hiç mi zuhuratında zurat, hiç mi tecelli görmüyor, nelere mazar oluyoruz diyorlar. Mahallahu Hazretleri buyuruyor ki, doğrudur, görüyorlar ama görülen nedir? Zilal-ül ve sıfati allah Teala'nın fiillerinin kendileri görünmüyor, sıfatlarının kendileri görünmüyor. Zat, sıfat ve fiillerin kendileri tecelli edip parlamıyor. Ya onların gölgeleri, eserleri yani, yansımaları ve eserleri görünüyor. Kendileri görünmüyor çünkü kendileri zattan ayrılmaz. E zat da görünmez. Onun için onların gölgeleri görülüyor. Feekûn o zaman oluyor Tecelli tecellî zâlikel münfekki o sıfattan ve fiillerden ayrılan gölgelerin, eserlerin tecellileri ne olmuş oluyor? Tecelliye zilali lef'ali ve sıfati allah Teala sıfatları işte hayat ilim gibi ve fiilleri işte yaratma, rızık verme gibi fiillerinin gölgelerinin parlamaları ve yansımaları oluyor. La tecelliye lef'ali ve sıfati Allah-u Teala'nın fiillerinden ve sıfatlarından hiçbir şey bu alemde görünmez. Ancak kendileri görünmez. Fiil ve sıfatlar şekilden, örnekten münezzehtir. Nasıl görünecek? Zatı gibidir, zatı nasıl görünemiyor, şekli yok, misal yok. Bu dünya nasıl onu gösterebilsin? Sonradan yaratılmış dar bir şey. Onun için burada karıştırmamak lazım. Ve lakin la yudriku, lakin anlayamaz fe muküllü hadin. Herkesin aklı ney hazel kemale? Burada bir kemal vardır yani farklı bir e, e, mükemmellik vardır, bir olgun ilim vardır, e, olgunlaşmış bir malumat vardır. Bu kemalatı bu mevzuyu da herkes böyle anlayamaz. Hoca olmakla da olmuyor diyor yani. veya da tasavvuf eylesin, şerksin, şerk de olabilirsin diyor. Zurat da görürsün, tecelli de görürsün ama tabii oradaki farkı fark edemezsin diyor. Sen fiilini, sıfatını görmüyorsun diyor. Zatını görmediğin gibi. Sen onların gölgelerini görüyorsun ve eserlerini görebilirsin diyor. Zalike işte bu anlayış, yani Allah'ın bana verdiği diyor, anlayış fazlullahi, Allah'ın lütfu keremidir. Yü'ti yaşa Allah Teala bunu dilediğine verir. Allah Teala çok büyük fazlu kerem sahibidir, lütfu kerem sahibidir. Yani istediği zata istediği ilimleri verebilir. İmam Rabbani bin sene sonra gelmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden. E, ama diyor bu ilimler tabi bin sene sonra ortalık çok karıştı. E, himmetler kasır oldu e, ve yeni bir tecdit lazım oldu allah Teala bu itikattan istihat mertebesini bana lütfetti diyor. Ee, bu da Allah'ın lütfudur bunu. Hani bu kadar evliya ulema varken seni mi buldu? Yani ayette diyor ya, dilediğine verir diyor. Beni dilemiş, bana vermiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mana aleminde kendisine sen itikatta müçtehitsin buyurduğu için müçtehit kabul ediliyor. İtikadi konularda, fıkıhta müçtehit olmasa da dolayısıyla biz ona öyle itikad ediyoruz ve Allah Teala'nın sıfatları hakkında kimse konuşamaz yani konuştuğu anda burada belki de Maturidi Şari Hazretlerinin bile bu kadar bu konuda detaya ve tafsilata girmişler midir diye bilmiyorum yani ben rastlamadım. Onların da ilimlerinden okuduk tabii itikat kitaplarında ama bu derin bir malumattır. Allah beni seçti, bana verdi diyor. Biz de çok istifade ediyoruz. Rabbim şefaatlerine nail eylesin ve ilimlerinden istifade nasip eylesin. Çarşamba akşamlarında mectubat derslerini kaçırmayalım küçük kırık kırık mana vermeye çalışıyorum. Medrese talebelerine de faydalı olmak istiyorum. İnşallah Rabbimiz hakkında daha el i sünnet İhtikarı hakkında daha neler neler öğreneceğiz. Allah Teala nasip eylesin. Yarın akşam perşembe Cuma bağlayan Mubarek Cuma gecesi Mevlid-i Şerif haftasındayız biliyorsunuz. Ayındayız hem de haftasındayız. Mevlid-i Şerif okunacak. Mevlid-i Şerif okunmaya giden Allah rızası için Resulullah Efendimizin teşrif edeceklerini düşüne Mutlaka Mevlüt okun teşrif ediyor. Teşrif edeceğin tamam şartlarına rahat eden için her Mevlüt okuyana da değil. Şartlarına rahat edenler için yarın akşam Ahmet Yesevi Derneği'nde, Fatih'te, Halit Caddesi'nde hanımlara yer yok. Erkekler ancak gelebilir ve Mevlüt-i Şerif okunacak. Ondan sonra Kaside-i Bürde'den kalan beyitler okunacak. Ondan sonra İmam Buhusir Hazretleri'nin Kaside-i Muzari'ye büyük salavattır. Cuma gecesi çok önemlidir. Kaside-i Muzari'ye okunacak. Ondan sonra Kaside-i Muhammedi'ye okunacak sallallahu aleyhi ve sellem. onlar da İmam Buhusir Hazretleri'ne aittir. Çok uzun değiller ama bürde biraz uzun. Belki bürdeğin bir kısmını, son bölümünü bir daha Cuma'da bırakırız. Hepsi birden bitmez. İnşallah sizleri de bekliyoruz. Saat yedi buçuk gibi e, inşallah başlayacağız. Önce bir Kur'an ziyafeti olacak. Mısır Hafız Efendi Mısır'a gitmeden evvel bir kıraat daha yapacak Yasin, Yasir Şerkaev Efendi Efendim e, önce bir Kur'an tilaveti ile saat yedi buçukta kaçırmayın Kur'an tilavetini. Kur'an tilavetinden sonra bir kısa sohbet yapılacak. Sonra Mevlid-i Şerif okunacak. Tabii ki Mevlid-i Şerif'in kıraatının önemini Mevlid Kırat kitabımızda yazdık. Çok ilimler, çok fazla orada yazılmış. Kim oraya niyet ederse cennet bahçelerinden bir bahçeye gitmek üzere. Yola çıkmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail olacaktır. Mutlaka e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan hoşnut ve razı olacaktır. Dünyadan imanla çıkacaktır. Cennete hesapsız girecektir. Müjde, müjde, müjde çok. Mühim olan Resulullah'ı sevmek sallallahu aleyhi ve sellem ve ona iman etmek ve sevgiyle bağlanmaktır. Yarın gecede Ahmet Yesevi Derneğimizde buluşmak üzere. Rabbim tebareke ve teala cümlemize bu yolda devam sebat istikametler nasip eylesin. Kaymaktan, caymaktan, şüphelere kapılmaktan muhafaza eylesin. Amin. İnsanları teşvik edin. Bir iki Müslümanı getirin. Belki idiatine vesile olursunuz. Belki hiç görmemiştir. Bir bereket gelir. Bir tecelli gelir. Ruhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşrif ettikleri anda bir cezbe gelir. Bir hal gelir. Bir de baktın adamını, Bütün hayatı değişir yani. Kul kula sebeptir. Tabii ki televizyon veriyor Lale Gül'den. Takip edin. Ama gelebilenler gelsin. O e, havayı teneffüs etmek manevi işlerdir bunlar. O Mevlid-i Şerif kıraatının bereketiyle çok büyük tecelliler olacaktır. Kainat Efendimizin teşrifleri mutlaka cuma geceleri zaten direkt duyuyorum diyor. Ve sellem, salavatlar okunuyor arada devamlı zaten. Salavat meclisidir. Allahum salli ala Muhammed ve ala aleyhi ve ve sellem. Subhan Rabbike Rabbil İzzeti amma ve selamun alel ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin.